Gel mi, mi? Ölümünün 400. yılında... ...Kıvrak Zekanın Prensi Cervantes... ...yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan... ...Jale Parla. Stendhal'ın... ...Kızıl ve Karasındaki Don Quixote figürü... ...Julian Sorel'in... ...Don Quixote'luğun şanına yakışmayan... ...bir Don Quixote olduğunu söylemiştim. 19. yüzyıl Avrupa romanında böyle bir karakter daha vardır. Bu kez Don Quixote'umuz bir kadındır, hem de evli bir kadın. Flaubert'in Madame Bovary'si. 1876 yılında bir eleştirmen şöyle yazıyordu. Cervantes nasıl şövalye romanları çılgınlığına, o romanların kendi silahıyla öldürücü darbeyi vurduysa, Flaubert de romantik edebiyatın sahte putlarını o ekolün kendi silahıyla yerle bir etti. René, Werther, Don Juan, Cleve Prensesi, Yeni Eloise, yani Chateaubriand, Goethe, Byron, Madame de Lafayette, Rousseau. Romantik edebiyatın bu büyük isimleri, romantizmden başı dönmüş bir okur kitlesi yaratmışlardı. Ve ayrıca her edebi ekolde olduğu gibi, romantik ekolün baş yapıtlarını da ...sıradan yapıtlar pembe romanları izlemişti. Fransız okuru bir düş dünyasında yüzüyordu. Flaubert bu dünyayı yıkmayı... ...ve o okurların soğuk bir duş yapıp kendilerine gelmelerini istedi. Madame Bovary'yi bu amaçla yazdı. Romanın kahramanı Emma Bovary... ...kocası Charles Bovary ile okuduğu romantik edebiyatla başı dönmüş bir genç kızken evlenir. Ve çok geçmeden büyük aşkların yalnızca romanlarda bulunabileceğinden korkmaya başlar. Çok mutsuzdur. Çünkü sıradan ama dürüst ve içten bir adam olan, üstelik de kendisini delice seven Charles Bovary ile ilişkisinde, asla hayalini kurduğu o ihtiras, elem, feragat, intikam dolu aşkları bulamaz. Charles sohbeti en sıradan fikirlerin üzerinde gezindiği kaldırımlar kadar düzdür. Hiçbir kışkırtıcılığı yoktur. Ne bir duygu, ne bir kahkaha, ne bir düş. Rouen'de öğrenciyken tiyatroya gidip de bir Paris grubunu seyretmek aklına bile gelmemiştir gariban Charles Ne yüzme ne eskrim bilmekte, kurşun bile sıkamamaktadır. Üstelik bir gün Emma'nın bir romanda rastlayıp ona anlamını sorduğu bir atçılık terimini bile açıklayamamıştır. Oysa bir erkek her şeyi bilmeliydi Emma'ya göre, her şey de mükemmel olmalı. İnsanı şiddetli ihtiraslarla, tüm güzelliğiyle yaşamla tanıştırmalı, yaşamın bütün gizlerini önüne sermeliydi. İşte bu beklentilerle evlenir Emma, Charles Bovary ile. Bu beklentilerinin sorumlusu ise gittiği rahibe okulunda gizlice okuduğu romanlardır. Bu romanların hepsi aşk ve aşıklar. ...kuytularda baygınlık geçiren bedbaht genç kızlar... ...yol boyunca dizili katledilmiş arabacıların cesetleri... ...koşturulmaktan çatlamış atlar... ...hüzünlü ormanlar, yürek acıları... ...yeminler, hıçkırıklar, gözyaşları... ...mehtapta gezen sandallar, korularda öten bülbüller... ...kuzular kadar uysal, aslanlar kadar cesur genç erkeklerle doluydu... ...hayalinde yaşattığı kadın kahramanlar... ...İskoçya kraliçesi Mary, Jean d'Arc, Eloise, Agnès Sorel, Clemence Isor gibi kadınlardı diye yazar Flaubert. İşte sırf ikinci sınıf romantik edebiyattan edindiği bu düş dünyasını korumak için kocasını aldatmaya başlar. Önce genç bir öğrenciyle sonra soylu bir çapkınla. Ama bu iki ilişki de Madame Bovary'i aşkın doruklarına taşımaz. Hatta şöyle yazar Flaubert. Madam Bovary ihanette evliliğin sıradanlığını keşfetti. Sonunda Madam Bovary arsenik içerek intihar eder. Ama intiharının sebebi aşkta uğradığı düş kırıklıkları değildir. Aşıklarını aldığı hediyelerin borçlarını ödeyememesidir. Madam Bovary Flaubert'in romantik aşk öykülerinin altına uyduğu bir Don Quixote çeşitlemesidir. Ama tabi Madame Bovary Don Quixote olmaktan çok uzaktır. O bencilliği, fırsatçılığı ve diğer tüm zaaflarıyla şimdi Bovarizm dediğimiz farklı bir modern Nevroz'un kurbanıdır. Yel mi değirmen mi? Ölümünün 400. yılında Kıvrak Zekanın Prensi Cervantes yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan Jale Parla.